Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Davut Genç Montaj Mahmut Acar Olay Çarlık Rusyası'nda geçer. Rodian Raskolnikov, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla hukuk tahsil eden bir gençtir. Son iki aydır ailesinin para gönderememesi üzerine, zor durumda kalınca bazı aile yadigârını tefeci bir kadına rehim vererek ondan faizle para alır. Ama tefeci kadının fakir halkı sömüren bir mikrop olduğunu düşünmekte, onun öldürülmesiyle çevresinde yaşayan sefaletin son bulacağına inanmaktadır. Ve bu inançla bir akşam vakti cinayet aleti baltayı yanı alan Rodian, tefeci kadının oturduğu eve gider. İyi akşamlar Alyona ona. Beni tanıdığını sanırım. Daha önce iki defa borç almıştınız evet, size. Evet evet tanıdım. Size borç karşılığı kıymetli bir rehin getirdim. Hı. Hani geçen gün kıymetli bir parça getireceğimi söylemiştim ya. Ha. İşte onu getirdim. Hadi gir içeri. Gündüzler torbaya mı girdik akşamın bu vaktinde geldiniz. Yapmayın bayan Alyona. Bilirsiniz açlık ve borçlu beklemez. Acele paraya ihtiyacım var. Size gümüş bir tablo getirdim. Alın açın. ...paketi de var. Ha, var sizin elleriniz niye öyle titriyor? Yüzünüz de sararmış. Şey, Yoksa hasta mı sararsınız? olacak. <gülüyor> Günlerce aç kalırsanız siz de sararısınız. Ne var bu paketin içinde? Dedim ya bir sigara tablası. Saf gümüştendir. Baba yadigahı. Çok da ağırmış. Gümüş bu kadar ağır olamaz. Hem ne diye böyle sarıp sarmaladınız canım? Şey, kaybolmasın diye efendim. Hmm. Çok değerli de... Hadi, tamam. hadi açsanıza. Tamam tamam açıyorum. Sen burada bekle beni. Hı -hı. Bu kadar sarıp sarmalayacak ne vardı be çocuk? İşte paketi açmak için arkasına döndü. Tam zamanı. <gülüyor> Al bakalım pis çabuk. Başım başım. Demek ölmedin ha. Ah! Al o zaman. Ah! Al! Geber. Geber. Geberdi işte. Onu öldürdüm. Öldürdüm tefeci cadıyı. Anahtarlar. Anahtarları almalıyım. Koca karı sol cebinde saklıyordan anahtarları. Acaba nerede? Acaba nerede bu anahtarlar? İşte buldum. Anahtarları buldum. Hemen yan odaya girip çekmeceyi açayım. İşte komitim burada. Koca karı paraları bunun içinde saklıyordur. Ay Allah. Acaba çekmeceyi hangi anahtar açıyordu? Kahvesin o kadar çok anahtar var ki Dur şunu bir deneyim bakayım Kahrola sıcağı Açmıyor ha, Şu anahtar olmasın Bu da değil Yerin dibine batıl Acaba koca kara öldü mü Eğer ölmediyse apartmanı ayağa kaldırır Dur gidip şuna bir balta daha indireyim Aa, Yok canım ölmüş Kafası ikiye ayrılmış ya. O da ne ...çakarının boynunda bir gerdanlık var. Mutlaka çok değerli olmalı. Hemen çıkartıp alayım. Aaa... çadırın boynunda gerdanlıktan başka bir de kese var. Mutlaka içi altın doludur. Ha, bu iyi işte. Hemen cidime sokayım şunları. N tamam. İşte içerideki odaya gidip... ...şu kasayı açmaya çalışayım artık. Aa, anahtarlar. Anahtarlar nerede? çekmecenin üzerindeymiş. Aa, az önce hangilerini denemiştim? Bak şimdi unuttum işte. Şimdi tekrar deneyeceğim. Cadı karı hangisi açıyordu bana hatırladım. Dur dur dur dur dur dur. Şu İran anahtar kasanın olmalı. Tamam. Tamam tabii. Esas hazine kasanın içindedir. İyi ama kasa nerede? Bu odada yok. Tamam tamam tamam. Yan odada olmalı. Evet. Evet mutlaka oradadır. Burada kasa masa yok. Sakın kar yolunun altında olmasın. Ah, tamam işte burada büyük bir sandık var. Şunu dışarı çıkarayım. Amarmış ya. Hemen şunu kabağını açmalıyım. Ah, cık, tamam şu anahtar onun olmalı. Evet. Anahtar sandığınmış. Bakalım içinde ne var. Bunlar da ne? Eski püskü giysiler ya ama paralar... ...müceberler nerede? Boşuna mı öldürdüm yoksa kocakarıyı? Buldum işte. bilezikler, kolyeler, saatler. Bunlar Tepeç kocakarının zavallardan aldığı reyneler olmalı. Bunları hemen cebime sokayım. Aman Allah'ım. Bu da ne? Eyvah. Eve biri giriyor. Bu balta... Neredeydi ha, ha, ha, Buradaymış Şunu elime alayım bakayım Vay canına Bu Lizaveta Koca karının kız kardeşi aa, ha, Ablam Ablam öldürmüşlerinden Sus sus bağırma Allah. Bağırma diyorum sana aa, Sus Sus, sus. sus ha. Bağırız Golnigom ama nasıl olur Al bakayım işte. Da öldü işte. Müzavet öldü. Hay kadın. Ne hesaptı bu zavallı öldürmek yoktu. Lanet olası şeytan. artık. He. Yapabileceğim bir şey yok. Ah, aman tanrım. Delirmiş olmalıyım. Şuraya bak. İki kişi öldürdüm. İnanılır gibi değil. Nasıl yaptım bunu? Hemen kaçmalıyım buradan. Bir dakika bile burada duramam. ...bu kanlıya da duramam artık... ...balta... ...balta... ...az kalsın onu burada bırakıyordum... Ya ama... ...böyle kanlı kanlı götüremem yanımda... ...hemen bu yıkayıp temizlemeliyim... ...katil oldum ben... ...cinayet işledim... ...nasıl yaptım bunu Allah? Im? ...nasıl yaptım... ...sadece tefisi öldürecek... ...çemiyeti bir mikroptan temizleyecektim... ...sıvallı isabetler... De... Neden çıktın sen karşıma? Neden? Ama öldürmeseydin beni polise ihbar ederdi. Balta temizlendi. Üzerindeki kan lekelerini unutuyordum yoksa az kalsın bu basit dışarı çıkacaktım. Islak bezle temizleyeyim üzerine. Allah'tan üzerime fazla kan Güzel Biraz ayakkabılarında var o kadar. Onu da sileyim. Tamam. İşte hiç kan kalmadı üstünde. Şimdi artık kaçabilirim. Aha, ah, sfasın ah, Koca Karın mücevherlerini almayı unutuyordum. Şu kaç kaç mücevher, ve bir de para kesesi. Bak işte bütün bunlar için iki kişiyi öldürdüm. Şıltırmış olmalıyım ben. Nasıl yaptım? Hala inanamıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi ben önce kaçmak zorundayım. Kaçacağım bu uh, uğursuz evden. Tam zamanı apartmanda kimse yok. Hemen kaçmak zorundayım. Ee, acaba bu saatte evde midir ha? Evdedir evdedir. Paralarını soyacaklar diye korkudan evden dışarı adımını atmıyor? <gülüyor> <gülüyor> bu Bir eksikti. Birileri yukarı çıkıyor. <gülüyor> Beni görürlerse polise tarif edebilirler. <gülüyor> bu kadar çıkıyorlar. Sakın buraya gelmesinler. Hemen içeri kaçayım. Aksiyem bak. Buraya gelirlerse yandım demektir. <gülüyor> Mahvoldum. Mahvoldum ben. Buraya geldiler. Nefeslerini bile duyuyorum adamların. <gülüyor> ne yapacağım ben? Baltam. Baltamı hazır edeyim. Gerekirse onları da öldürürüm. Allah kahretsin. Kapıyı çalıyorlar. İşte şimdi yandı. <gülüyor> ee, bunlar neden kapıyı açmıyor? Sakın yatmış olmasınlar. Saçmalama anne yatması. Bu saatte yatmazlar canım. Gidin yalvarırım gidin artık. Gidin gidin. Bir daha çalalım kapıyı. Mahvoldum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunların gideceği yok. E de yoklar işte. Boşuna çalıp durma kapıyı. Belki de birileri gelip ikisini de boğazlamıştır. <gülüyor> Arkadaş bu işin içinde bir iş var. Alyona cadısı tam bu saatten vermişti bana. Ona antika bir saati rehin verecektim. Bu saate gelmemi söylemişti. Allione Bonona, açın kapıyı. Bayan Elizabeth, açın. Gelen yabancı değil. <gülüyor> bu evler aparatına ayak kaldıracaklar. Sonra da polis gelip beni yakalayacak. Ya hangi <gülüyor> cehenneme gitti bunlar? Hey! Açsanız da kapıyı. Ne yapıyorsun kol kapıyı kıracaksın evde yoklar işte. Çekip gitmekten başka çaremiz yok yürü. Ama dışarı gitmiş olamazlar. Baksana kapı içeriden sürgülü. Vurdukça yaylanıyor. Aa, doğru be. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Bana kalırsa ikisi de baygın ya da. Ya da. Bilmem ki belki başlarına bir iş geldi. En iyisi biz gidip kapıcıya haber verelim. Doğru gidelim. Oh, çok şükür gidiyorlar. Ah hayır hayır olmaz olmaz olmaz ikimiz birden gitmeyelim. Siz burada kalın. Neden kalacakmışım? Dedim ya işin içinde bir iş var. Kadınlara bir şey olduysa onlara zarar verenler içeride olabilir. Sağı mı? Tabii. Bak ben sarculukta çalışıyorum. Böyle durumları çok gördüm. İkimiz birden gidersek fırsattan istifade, Kapıyı açıp kaçarlar. Vay be desene iş ciddi ha. Peki neden ben burada bekliyorum? Siz gidin kapıcıya. Tamam, siz burada bekleyin. Ben gidip kapıcıya. Şimdi oldum. Buradan hiçbir şekilde kaçamayacağım. Tepeci kız kardeşinden mutlaka bir şey oldu. İçeride olduklarına eminim. Acaba yüklensem şu kapıyı açabilir miyim? Ha? Eğer içeri girecek olursa baltayla onu da öldüreceğim. Yakalanmaktansa içine daha işleyeceğim. Yok açılmıyor. En iyisi kapıcıyı beklemek. Nerede kaldı bizim arkadaş? Adam beni bekçi gibi kullanıyor. Aa, sıkıldım ha. Burada ha ben de aşağı ineyim bari. Tam zamanında gitti yoksa kapıyı açıp baltayı yerin başına indirecekti mi? Ah işte gitti. Tam zamanı. Ne yapacaksam şimdi yapmalıyım. Yoksa birazdan burada olurlar. Güzel, ayak sesi yok. Hemen kaçayım. Korkudan ayaklarım titriyor. Yere düşmesem bari. Hadi az kaldı. Ha gayret. 3 kat sonra sokakta olacağım. Sana kadınların kapısında bekle demedim mi? Niye indin buraya? Ee, ne yapayım sıkıldım beklemekten. Eyvah. Asıl adamlar yukarı çıkıyorlar. Yandım. Şimdi karşı karşıya geleceğim onlarla. Ee, Aliona Ivanova'nın kapısını iyice çaldınız mı? Çaldık Kapıcı Efendi çaldık ama açan olmadı. Allah Allah bir şey mi oldu kadına? O evden dışarı çıkmaz çünkü. Ah, ...sende anahtar var değil mi... He, var, var, ...var var efendim... ...şimdi açar... öyle ...bir şeyler yapma. Ee. durursam biraz sonra onlarla yüz yüze geleceğim... ...geriye evde giremem artık... <gülüyor> ...mahvoldum... ...onları da mı öldürsem acaba... Aa, ...o da ne... ...şu daire kapısı açık bırakılmış... ...hemen oraya gireyim... Aa, ...tamam şimdi hatırladım ...burası boyacıların boyadığı daireydi... Anlaşılan boyalar çabuk kurusun diye kapıyı açıp bırakmışlar. Şansım varmış. Onları yukarı çıkıncaya kadar bekler... ...sonra da aşağı iner kaçarım. Ah Kadınları çok merak ediyorum doğrusu. Başlarına bir iş mi geldi acaba? Tornavidayı ye neden yerine aldın kapıcı efendi? Siz kapı içeriden sürgülü demediniz mi? Anahtarlarla açamayacağıma göre... ...tornavidayla kanırtılararak açmaya çalışacağım. Doğru ya! Hiç aklıma gelmemişti. Evet, Kadınların başına bir iş gelmiş midir dersiniz? Aa. Biraz sonra kapıyı açınca anlarsın Hadi bakalım acele edin de çıkalım yukarı Acele edin nefesi kolay Verdiven çıkmak yoruyor insan nefes nefese kalmış <gülüyor> Daha iki kat var iki kat Hadi çabuk olun. <gülüyor> tamam tehlikeyi atladım Şimdi hemen buradan çıkıp kaçayım Hadi kapıcı efendi anahtarla mı tornavidayla mı neyle açacaksan aç şu kapıyı da girelim içeriye. İnşallah kadınlara başına bir iş gelmemiştir. Tamam tamam açıyorum. Eh, eh, tamam kilidi açtım. Şimdi içeri girebiliriz. Durun biraz. Ne, e, ne oldu? Bu kapı biz geldiğimizde içeriden sürgülü değil miydi? Aa, evet sürgülüydü. Ee, şimdi anahtarlar nasıl açıldı? Öyle ya. Kapı içeriden sürgülü olsaydı ben anahtarlar açamazdım. Ya ben bu işten hiç hoşlanmadım. Dikkatli oğlum. Öyle i̇çeride mi? bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Keşke polise haber verseydik. Artık çok geçtirim. İçeri girip ne olduğunu anlamamız lazım. Beni takip edin. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aliona, Ivanovna, Bayan Lizaveta, içeride misiniz? Ses verin. Gel, gel içeri girelim. Gel. Evet, evet. Ah. evet. Ah! Oden'e! Ne? Amanın! Şuraya bakın! Alyon hayvan olduğunda yerde yatıyor! Var! Kadını öldürmüşler Vay canına ah. kafasını ikiye ayırmışlar Evet şuraya bakın duvarın dibinde bir kadın cesedi daha var Amanın. Vay vay da kız kardeşi bayan Nizabetta Katil işçiliğini öldürmüş oh. Kim yaptıysa hem de baltayla ah. oh, Ne feci bir beci, ölüm beci. Her taraf karışında kalmış Çok feci bir manzara bir <gülüyor> Dayanmışım <Tamam>, dayan. tamam. <gülüyor> Kusacağım <hemen. gülüyor> Şöpek kus bari e şuraya bakın Karyolanın önündeki sandığın kapağı açık kalmış ah. Alyona Ivanovna'nın rehin sandığı o Karı rehineleri sandığın içinde saklardı. Demek katil cinayeti hırsızlık için işlemiş. Evet. Demek biz geldiğimizde de içerideymiş. Ne? Zahir mi? Ne sandın ya? Yani? <gülüyor> Kapı içeriden sürgülü olduğuna göre katil o sırada evdeydi. <gülüyor> Eğer arkadaşım <gülüyor> kapının önünden ayrılmasaydı. Şimdi onu burada kız kıvrak yakalayacaktım. Isırat ya, mısın? Kabahat <gülüyor> bende oldu. Seni dinleyip buradan ayrılmayacaktım. Sen benim peşimden aşağı inince o da kapıyı açıp kaçtı. <gülüyor> İyi ama apartmanın içinden nasıl kaçtı? Merdivenlerden inseydi biz görmez miydik onu ha? Artık nasıl kaçtıysa kaçtı. Bundan sonrası polisin ya. işi. Bizim yapacağımız bir şey yok. Evet. Hadi dostum, gel. Gel polise gidip olayı haber verelim. Evet, haber verelim. Şu anda o iki adam kapıcı ile birlikte içeri girip kadınların cesedini bulmuştur. Tabii hemen polise haber vermişlerdir Versinler Polis onları benim öldürdüğüm nereden anlayacak ki Apartmana girdiğimi gören olmadı Ayrıca suç aleti baltada üzerimde Acaba baltayı nevan erine mi atsam Ah olmaz Atarken atarken biri görür de başım belaya sokarım <gülüyor> En iyisi yine oturduğum evin bodrumuna bırakmak Nasıl olsa üzerinde kan lekesi falan yok Acaba polis kadınları benim öldürdüğümü öğrenebilir mi hiç sanmam. Evde en ufak bir delil bile bırakmadım. Suç delili balta baltomun içinde. Onu bulmadan beni yakalayamazlar. <gülüyor> i̇şte eve geldim. Şimdi önce baltayı bodruna bırakayım. Sonra da sessizce odama çıkayım. Suç ve ceza adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.